Ali İbrahim Sofrası Ramazanı Şerif Özel Sahabelerin Hayatı Ebu Derda Radiyallahu Anh İslam orduları dünyanın her tarafında İslam dışı sistemleri düşürerek zaferle ilerlerken, Medine'de çok önemli bir zat, bilgin ve değerli sözleriyle her tarafından hikmet fışkıran bir bilgi kişi yaşıyordu. Etrafındakilere şöyle söylerdi, Rabbiniz katında, ''Amellerinizin en hayırlısını, en temiz olanını, derecenizi en azla arttıranı, düşmanınızla cihad edip, sizin onları, onların da sizi öldürmesinden daha iyi olanını ve altınla gümüşten daha kıymetli olanını size bildireyim mi?'' dedi. Dinleyenler, merak içinde başlarını uzattılar, Sorunun cevabını almakta acele ettiler. O nedir ey Ebu Derda? dediler. Ebu Derda, yüzü, imanın ve hikmetin ışığı altında parlayarak sözüne devam etti. Allah'ı zikretmektir. Allah'ı Celle Celaluhu zikretmektir. Müslüman olmasından itibaren Allahu Teala'nın yardımı ve zaferi gelinceye kadar efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yanında oldu. Cihad etti, kılıç salladı. Ancak o düşünmeye başlayınca ve içi yüreği hikmetle dolmaya başlayınca her şeyi daha ayrıntılı görmeye başladı. Bu sebeple hayatını Hakikat ve bilgiyi anlamaya, anlatmaya adadı. Çünkü o, Allah'a ve Resulüne sağlam bir imanla inanmıştı. Aynı zamanda o, imanının kendisine sunduğu görevlerin ve anlayışın, hakikate ulaşmada en önemli yol olduğunu biliyordu. Şimdi, Kendisinin hayatından bazı örnekler, hatıralar paylaşalım. Annesine, onun en çok hangi işi yapmayı sevdiği sorulmuştu. Annesi, tefekkür eder ve her şeyden ibret alırdı demiştir. Evet. Aynı zamanda, Müslüman kardeşlerini de sürekli düşünmeye, derin düşünmeye teşvik eder, Şöyle anlatırdı. Kardeşlerim, bir saatlik tefekkür, bir gecelik nafile ibadetten hayırlıdır. İbadet, düşünme ve hakikati araştırma, bütün varlığını ve hayatını kapsamıştı onun. Din olarak İslam'ı seçtiği günlerde, Medine'de yüksek tabakadan meşhur, başarılı bir tüccardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar, muhacir olarak Medine'ye gelip Müslüman olmadan önce, hayatının yarısını ticaretle geçirmişti. Ancak Müslüman olmak için fazla vakit geçirmedi. Gelin o anı kendisinden dinleyelim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gelmesiyle Müslüman oldum. Ben tüccardım. İbadetle ticareti birleştirmek istedim. Fakat bu ikisini bir arada tutamadım, götüremedim. Bugün dükkanım mescidin kapısının dibinde bile olsa alıp satmak ve bundan her gün 300 dinar kazanmak beni sevindirmiyor. Yalnız dikkat edin. Ben size Allah alım ve satımı, ticareti haram kıldı demiyorum. Fakat ben, ne ticaretin, ne de alışverişin, kendilerini Allah'ı anmaktan alıkoyamadığı kimselerden olmayı istiyorum. Nasıl konuşma ama? Nasıl konuyu yerli yerine oturttuğunu duydunuz mu? Biz, ey Ebu Derda, Allah ticareti haram mı kıldı diye sormadan, o cevap veriyor aklımızdaki bu soruyu, hemen gideriyor. Ve üstelik, çok başarılı olmasına rağmen, ticareti terk etme sebebine ve göstermek istediği hedefe, çok önemli kelimelerle varıyor. İnsanoğlu için, onu mümkün olan, en yüksek kemal derecelerine götüren ruhi özellik ve üstünlükleri araştırmayı çok seviyordu. Elbette tüccarlardan da pek çok salih, salih insanlardan da pek çok tüccar var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı arasında kendilerini ticaretleri ve alışverişleri, Allah'ı anmaktan alıkoymayan ticaret erbabı kimseler de vardı. Bilakis bu kutlu İslam davasına hizmet edebilmek, ve Müslümanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek gayesiyle, ticaretlerini ve mallarını arttırmak için çalışıp durdular. Fakat, Ashab'tan bu kişilerin çizgisi, Ebu Derda radiyallahu anh'ın çizgisine uymuyordu. Ebu Derda radiyallahu anh, açık bir şekilde seziyordu. Kendi yaratılışına uygun olan, hayatını adadığı şeydi. Yalnızlığı olabileceği azami ölçüde yaşayarak, hayatın gerçeğini araştırmak. Bunu da Rabbi, Peygamberi ve İslam'ın gösterdiği şekilde, imanın istediği gibi yaptı. O, iki rahatıyla da dünyayı terk etti kalbinden söküp attı. Ve bunu başaran enteresan ve ilginç insanlardan biriydi der. Tarih kitapları. Dünyaya, güzelliklerine ve aldatıcı görüntüsüne ait bir düşüncesi var. Bakın ne anlatıyor. Ruhurun derinliklerine kadar tüm varlığıyla, Hümeze suresi ve birinci Hümeze, ayetten başlayıp üçüncü ayete kadar giden azarlayıcı Kur'an ayetinden çok etkilenmişti. Bu ayette şöyle aktarılıyordu. Vealen mal toplayıp onu tekrar tekrar sayan, insanları arkadan çekiştirip kaş göz hareketleriyle alay edenlerin vay haline malının kendisini ebedi yaşatacağını sanır. Yine ruhunun derinliklerine kadar tüm varlığıyla, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisinden de çok etkilendiğini söyler. Az olup yeten mal, çok olup da Allah'ı unutturan aldan daha hayırlıdır. Bir başka hadis-i şerifte de Allahu Teala şöyle buyurur: Gücünüz yettiği ölçüde dünya düşüncelerinden uzaklaşınız. Çünkü kimin bütün gayreti sadece dünya için olursa Allah onu isteğine kavuşturmaz ve kaderine de fakirliği yazar. Kimin de bütün gayreti ahiret için olursa onu da isteğine kavuşturur ve kalbine de kanaati koyar. İstediği bütün hayırlara da Allahu Teala onu kısa zamanda kavuşturur. Bu sebeple servet derdine düşmüş kişilere çok acır ve şöyle derdi: Allah'ım kalbimin dağılmasından sana sığınırım. Bunu duyanlar, ey Ebu Derda, kalbin dağınıklığı nedir diye sorulunca, her vadide, keşke benim bir malım olsa düşüncesidir, diye cevap vermiştir. O, insanları dünyaya minnet etmeyerek, ona sahip olmaya davet ederdi. Bu da, dünyaya gerçek sahip olmaydı. Sonu gelmeyen tamahkar arzuların peşinde koşmaya gelince, bu kulluğun ve köleliğin çeşitlerinden en kötüsü. Ebu Derda radıyallahu anh'ın gözünde dünya, işte böyleydi. Sadece ödünç alınmış bir mal gibi. Kıbrıs fethedilip, harbin ganimetleri Medine'ye gelince, İnsanlar, Ebu Derda'nın, radıyallahu anh, hüngür hüngür ağladığını gördüler. Çok şaşırmışlardı. Dehşet içinde kalarak, sebebini sormak için yanına geldiler. Cübeyr bin Nefir, radıyallahu anh, sordu. Ey Ebu Derda! Allah'ın İslam'ı ve Müslümanları üstün kıldığı bir günde, bu mutlu günde, seni böyle hüngür hüngür ağlatan nedir? Ebu Derda, yazıklar olsun sana ey Cübeyr dedi. Allah katında mahlukatın en önemsizleri, emirlerini terk edendir. Bizans, sarsılmaz üstünlüğü ve güçlü bir yönetime sahipken, Allah'ın emirlerini terk etti ve gördüğün hale geldi. Evet, İslam ordusunun fethettiği ülkelere girebilmelerini sağlayan, o hızlı çöküşün sebeplerini böyle açıklıyordu. Diğer sebep de, bu ülkelerin kendilerini koruyan ruhani doğruluk ve Allah'a ulaştıran doğru bir din açısından da iflas etmiş olmalarıydı. İşte bundan korkuyordu. Demek istediği şuydu. Evet, bugün Bizans yenildi. Ama Bizans'ın yenilgisinin en önemli sebeplerinden bir tanesi, dünyaya düşkün olmalarıydı. Şimdi biz de onlara benzemiş olmayacak mıyız diyordu. Onun anlayışına göre, dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıydı. Dünya bütünüyle bir emanetti. Bir gün hastayken, arkadaşları ziyaret etmek için yanına geldiler. Onu Çok eski bir deri döşek üzerinde yatarken buldular. Dediler ki, sen isteseydin daha güzel, daha rahat bir yatağın olabilirdi, niye söylemedin? Gözlerini önündeki uzak bir, sabit noktaya dikti, işaret parmağıyla da şöyle cevap verdi. Bilin ki bizim yurdumuz orasıdır. Topladıklarımız, Orası içindir. Oraya döneceğiz. Oraya göçeceğiz. Sadece orası için çalışırız. Yezid bin Muaviye, Ebu Derda radiyallahu anh'ın kızı ile evlenmek ister. Fakat Ebu Derda bunu kabul etmez. Sonra kız, Müslümanlardan fakir ve salih bir kimseye evlenme talebinde bulunur. Ebu Derda, kızını onunla evlendirir. Ebu Derda radiyallahu anh'ın yaptığı, çevredeki kişilerin garibine gider. O da şu sözleriyle bu konuyu aydınlatır. Etrafında birçok hizmetçiyle, sarayın debdevesine bürünüp, Derda onları aldandığında, kızım hakkında ne düşünürsünüz? O gün onun dini nereye gider, diyordu. İşte bu, kendinden emin ve son derece zeki bir insanın söyleyeceği sözler. İnsanların hayattan beklentileri kanaatte durduğunda, dünyanın gerçeğini, sonsuzluk ve gerçekler diyarı olan, ahirete geçtikleri bir köprü olarak kavradıklarında ve Bu dünyadaki hareketlerini buna göre ayarladıklarında, insanlar gerçek mutluluğu elde etme ve ondan en büyük nasiplerini de almış olurlar. Yine bir sözünde şöyle diyordu. Kardeşlerim, en hayırlı şey, senin malının ve evladının çok olması değildir. En hayırlı şey, senin hoş görünün çok olması ilminin bol olması ve insanları Allahu Teala'nın dinine ve ona ibadet etmeye teşvik etmendir. Hazreti Osman radıyallahu an'ı hilafeti döneminde Muaviye Şam'da vali halife Ebu Derda'nın orada yargı makamının başı olmasını istedi. O da bu teklifi kabul etti. Şam'da, dünya güzelliklerinin kendilerini aldattığı kimseleri gözlemeye başladı orada. Akabinde onlara, Efendimizin hayat metodunu, şehitlik ve sıddıklık makamına ermiş, ilk İslam büyüklerinin hayatlarını anlatmaya ve hatırlatmaya başladı. Şam, o zaman bütün maddi güzellikleri, ve refahıyla, zenginliğiyle göz kamaştıran bir merkezdi. Malları ve dünyaları ile ilgili vaazlar verip hayatlarına sınırlar getiren bu adamdan çok bunu aldılar. Onlar daha fazla eğlenmek, daha fazla dünyaya dalmak istiyorlardı. Bunun üzerine Ebu Derda radıyallahu an onları topladı ve şu konuşmayı yaptı. Ey Şam halkı, Siz dinde kardeşlerimiz, mahallede komşularımız ve düşmanlarımıza karşı yardımcılarımızsınız. Fakat neden böyle utanmaz, sıkılmaz hareketlerle karşıma çıkıyorsunuz? Yemeyeceklerinizi biriktirip duruyorsunuz, oturmayacağınız evler yapıyorsunuz, ulaşamayacağınız şeyleri istiyorsunuz. Vallahi sizden önceki topluluklarda böyleydi. Topluyorlar ve daha çok toplamak istiyorlardı. Gelecekle ilgili istekler içinde hayallere dalıyorlardı. Ev yaparak dünyaya iyice bağlanıyorlardı. Bakın kardeşlerim, topladıkları yok oldu gitti. İstekleri bitti, aldandılar. İşte bakın evleri de kabirleri oldu. İşte onlar Ad kavmine mensup insanlardı. Aden ve Amman arasını mal ve evlatla doldurmuşlardı. Akabinde dudaklarında yaygın, alaycı bir tavır ortaya çıktı. Koluyla gaflet içindeki bütün topluluğa işaret etti ve keskin bir alayla haykırdı. Ad kavminin mirasını, iki dirhem karşılığında benden kim satın almak ister? Herkes, çıt çıkarmadan, gözü yaşlı bir şekilde donup kalmıştı. Hitabeti çok etkileyici, aydın bir insandı. Ebu Derda radiyallahu anh'a göre, ibadet, bir tembellik ve gurur vesilesi olmamalıydı. O, Allah'ın rahmetinin inmesi için bir vesileydi. Şöyle der, Allah'ın rahmetinin esintilerini her yerde araştırın. Çünkü Allah'ın rahmeti boldur ve dilediği kimseleri ondan verir. Allahu Teala'dan ayıplarınızı örtmesini Korkularınızı da yatıştırmasını isteyin. Bir gün bir adama rastlamıştı. Adam günah işlemişti. Ve insanlar da bu sebeple ona kötü kötü şeyler söylüyorlardı. Ebu Derda radiyallahu anh o adama sövmelerini yasakladı. Şayet siz onu bir çukurda bulsanız, oradan onu çıkarmayacak mısınız dediler. Etrafındakiler, evet biz onu çıkarırız dediler. Öyleyse ona sövmeyin ve sizi bu duruma düşmekten kurtaran Allah'a ham dedin. Peki dediler, ey Ebu Derda, sen ona kızmıyor musun? Ben dedi. Sadece o yaptığı kötü işe kızarım. O işi terk ettiği zaman benim kardeşimdir. Onu anlayamıyorlardı. Bu nasıl düşüncelerdi? Her şeyden önce, hayatın hemen hemen her safhasının hayırlı ilme bağlı olduğunu kabul ettiği için, yine, çoğunun anlayamadığı, garipsediği sözlerini söyledi. Sizi dedi, bir türlü anlamıyorum kardeşlerim. Âlimleriniz, bu dünyadan göçüp gidiyor, cahillerinizse, hiçbir şey öğrenmiyorlar. Dikkat ediniz, hayırlı öğretmen de, öğrenci de, aynı mükafatı alacak. Diğer insanlar arasında da, Hayırda onlara yetişebilecek bir kimse yok. Unutmayın, insanlarlar üç gruptur: Alim, öğrenci. Sen alim sen alimliğini yap. Öğrenci ol eğer alim değilsen ama üçüncüsü olma Çünkü insanların üçüncü grubu ahmak olanlardır. Ya alim ol ya öğrenci. ''Ahmak olma, bu üçüncüsünde hiçbir hayır yoktur kardeşim'' derdi. Bir gün herkes toplanmış, onun sözlerinden bir şeyler aktarmasını istiyorlardı. Her biri korkularından bahsetti. Kimi ölümden, kimi parasızlıktan, kimi cihattan vesaire... Söz ona geldi. Nefsim adına en şok korktuğum şey, kıyamet günü bütün mahlukatın önünde bana şöyle denmesi. Ey Üveymir! ilim tahsil ettin mi? Evet, peki bildiklerinle, o ilim tahsilinde öğrendiklerinle ne kadar amel yaptın? İşte bundan. Çok korkuyorum. Ebu Derda radiyallahu anh, Allah-u kullarını her zaman gözetlemesi gibi çok sağlam bir kurala dayandırdı bütün vazifelerini, bütün kardeşlik haklarını insanların birbiriyle. En sevmediğim şey diyordu, birisine zulmetmem. Fakat bundan daha çok sevmediğim şey de, bana karşı Yüce Allah'tan başka yardım isteyecek, kimsesi olmayan birisine zulmetmem. İşte bundan çok korkuyorum derdi. Ebu Derda radiyallahu an en bilge yani düşünen insanlardan bir tanesiydi. İşte bu insanlar takvasını övüp, Duasını almak istedikleri zaman, sağlam bir tevazuyla şöyle cevap veren Ebu Derda'ydı. Yüzmeyi çok iyi bilmem, boğulmaktan korkarım derdi. Bütün bunlara rağmen sen iyi yüzemiyorsun. Sen ki Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın eğittiği bir kişisin, sen mi yüzemiyorsun? Kur'an'ın öğrencisisin, İslam'ın ilk evlatlarındansın. Ebubekir radıyallahu anh ve Ömer radıyallahu anh'ın arkadaşısın. Sen bilmiyorsan, sen boğulmaktan korkuyorsan, ya senin gibi olmayan bizler ne yapsınlar? Ebu Derda radıyallahu anh Selam olsun. Ruhaniyetine hediye olmak üzere bir Fatiha-i Şerife ve üç İhlas-ı Şerife hediye eyleyelim. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Umeyr bin Vehb radiyallahu anh. Bedir'de İslam'ın işini hemen bitirmek istin, kılıcını sallamış komutanlardan biriydi. Keskin görüşlü ve tahmin yeteneği çok mükemmel birisiydi. Bu sebeple Bedir'de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kendileriyle savaşmak üzere gelen Müslümanların sayısını öğrenmek ve arkalarında pusu, ya da yardımcı kuvvetleri olup olmadığını öğrenmek üzere kavmi onu seçmişti. Umeyhir bin ve atıyla ayrıldı ve Müslümanların karargahları etrafında gizli gizli incelemeler yapmaya başladı. Sonra kavmine döndü dedi ki 300 kişiler biraz fazla ya da eksik olabilirler. Tahmini doğruydu. Peki? Arkalarında yardımcı kuvvetler var mı diye sordular. Şöyle dedi, arkalarında ben hiçbir şey görmedim. Fakat ey Kureyş topluluğu, ölüme susamış kişiler gördüm. Güçlü olmayan bir topluluğun, onların kılıçlarından başka sığınacak yeri yok. Allah'a yemin olsun ki, sizden birisini öldürmediği sürece, onlardan birinin öldürülmesi mümkün değildir onların sayısı kadar sizden de ölen olunca, ondan sonra hayatın ne tadı kalır ki? Ona göre kararınızı verin, dedi. Kureyş'in liderlerinden bir grup, sözlerinden ve anlattıklarından, gördüklerinden etkilendiler. Neredeyse adamlarını toplayıp, savaş yapmadan Mekke'ye döneceklerdi. Kararlarını bozduran, gönüllerde kin ateşini ve ilk kurbanı kendisinin olacağı harp ateşini tutuşturan Ebu Cehil olmasaydı. Mekkeliler onu, Kureyş'in şeytanı diye çağırırlardı. Bedir günü, Kureyş'in şeytanının başına öyle bir bela geldi ki, ne kendisi, ne de kavmi hiç ama hiçbir şey yapamamıştı. Savaş sonunda Kureyş kuvvetleri yenilmiş ve kovulmuş olarak Mekke'ye dönmüştü. Umeyr bin Vehb radiyallahu anh kendinden bir parçayı geride, Medine'de bırakarak gitmişti. Çünkü oğlu, Müslümanlara o zaman esir düşmüştü. Bir gün amcasının oğlu Soffan bin Ümeyye ile Aynı mecliste bulundular. Saffan, gün geçtikçe, Müslümanlara da karşı daha fazla kin kusmaya başladı. Çünkü babası Ümeyye bin Halef, Bedir'de yere serilmiş ve kemikleri de kuyuya gömülmüştü. Kinleri birbirini çektiği için, Saffan ve Ümeyir yan yana oturmuşlardı. Urve bin Zübeyir'in naklettiği o uzun konuşmaları, Şimdi kendisinden dinleyelim. Saffan, Bedir'de öldürülenleri anarak, Allah'a yemin olsun ki, onlardan sonra hayatın tadı kalmadı, dedi. Ümeyr, doğru söyledin. Allah'a yemin olsun ki, ödemeye gücümün yetmediği borcum ve benden sonra geçim sıkıntısına düşmelerinden korktuğum ailem olmasa, bineğime binip, O peygamberi öldürür ve bu işten kurtulurdum sallallahu aleyhi ve sellem. Üstelik geçerli bir mazeretim de var. Elinizdeki esir oğlum için geldim derdim. Safhan bunu fırsat bildi. Kardeşim dedi, borcun bana aittir. Sen az önce dediğini yerine getir. Ben sadece onu istiyorum. Ailen ''Benim ailemle beraber, yaşadıkları sürece söz veriyorum, onlara göz kulak olacağım. Sen yeter ki Muhammed'i öldür.'' Sallallahu aleyhi ve sellem. Ümeyr, ''Öyleyse dedi, bu konuştuklarımız aramızda kalsın. Kabul ediyorum.'' Sonra Ümeyr emretti. Kılıcı bileğlenip, zehirlendi. Mekke'den ayrıldı, Medine'ye geldi. Ömer bin Hattab radıyallahu an ve Müslümanlardan bir grup Bedir Savaşı'nı konuşup Allahu Teala'nın o gün kendilerine lütfettiği ikramları anıyorlardı. Bir ara Hazreti Ömer radıyallahu an birden baktı ve Ümeyir bin Vehbi gördü. Bineğini mescidin kapısının önüne çökertmiş ve kılıcını da kuşanmıştı. Bunun üzerine Şöyle dedi: Bu köpek Allah'ın düşmanı Ümeyr bin Vehb'tir. Allah'a yemin olsun ki mutlaka bir kötülük için gelmiştir. O Bedir'de aramızda bozgunculuk çıkaran ve sayımızı tahminen kalmine bildiren kişidir." dedi. Sonra Ömer radıyallahu an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin huzuruna girdi. Ey Allah'ın Nebisi! Allah'ın düşmanı olan Ümeyr bin Veb, kılıcına kuşanmış halde burada, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu benim yanıma getir buyurdu. Ömer geldi. Boynundaki kılıcının bağından tuttu ve yakasını paçasına düzeltti. Ensardan yanında bulunanlar da, ''Allah resulünün yanına getiriniz, etrafını oturunuz ve onu bu mikroptan koruyunuz. Çünkü bu adam güvenilir birisi değildir.'' dediler. Ömer radiyallahu anh, boynundaki kılıcının kablasından tutarak Efendimizin yanına getirdi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, o adamın bu halini görünce, ''Onu bırak ey Ömer, sen de yaklaş ey Ümeyr.'' dedi. Ümeyr yaklaştı ve cahiliye döneminin selamıyla hayırlı sabahlar dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah bize senin selamından daha hayırlı bir selam ikram etti ey Ümeyr. Bu selamun aleykümdür yani cennet halkının selamı. Allah'a yemin olsun ki selamın en iyisi benim bildiğim selamın. ''Eskilerin sözleridir.'' dedi Ümeyir. Sonra, ''Gelişinin sebebi nedir?'' buyuruldu. ''Şu elinizde bulunan eser için geldim.'' dedi. ''Peki, boynundaki bu kılıç için ne diyeceksin?'' ''Allah bütün kılıçların belasını versin.'' dedi. Bunların bize bir faydası dokundu mu? Efendimiz aleyhisselam tekrar sordu. Bana doğruyu söyle ey Ümeyr. Sen buraya niçin geldin? Sadece söylediğim şey için geldim dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyurdu Ümeyr'e. Hayır. Sen Saffan bin Ümeyye bir kaya üzerine oturdunuz ve Kureyş'ten Bedir'de kuyuya gömülen kişileri konuştunuz. Sen ''Borcum ve ailem olmasa gider, o peygamberi öldürürüm'' dedin. Bunun üzerine Saffan, beni öldürmen karşılığında senin bütün borcunu ve ailenin geçimini üstlendi. Halbuki Allah, seninle yapacağın iş arasına engel koyacaktır. Herkes gibi, Ümeyr de şaşkınlık içinde kaldı. İşte o zaman Ümeyr radıyallahu an karşısındakinin bir peygamber olduğunu anladı. O davetinde haklıydı çünkü o konuşmayı bu kadar net bir şekilde birinin bilmesinin imkanı yoktu ve konuştuğu kişi de zaten 15 günlük bir yolda ve gerideydi. Kelime şahadet getirdi. Peygamber Efendimiz ashabına, kardeşinize dinini iyice öğretiniz, Kur'an okutunuz ve eserini de serbest bırakınız buyurdu. Umayir bin Vehb radiyallahu anh böylece Müslüman olmuştu. Hmm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve İslam'ın nuru kendisini kaplayınca bir anda ödüldü. İslam'ın bir havarisi olmuş ve Kureyş'in şeytanı denilen kişi artık Müslüman olmuştu. Bu olaya şahit olan Hazreti Ömer radıyallahu an der ki: Canımı borçlu olduğum Allah'a yemin ederim ki bizim yanımıza geldiğinde bir domuz bana Ümeyr'den daha sevimliydi. Bugünse onu bazı çocuklarımdan bile çok seviyorum. Ümeyr, bu dinin hoşgörüsünün genişliğini ve karşısında oturan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin büyüklüğünü düşündü. Derin derin düşündü. İslam'a tuzaklar kurduğu, Medine'ye hicret etmeden önce Peygamber aleyhisselam ve ashabıyla mücadele ettiği günlerini hatırladı. Bedir savaşında başına gelen belayı, ve yaptığı savaşı hatırladı. Ve işte bugün, biraz önce, o peygamberi öldüreceği kılıcını kuşanarak gelmişti. Ama, kelime-i şehadetle, bunları bir anda yok etmişti. Geçmişteki bütün hatalarını, İslam böylece bir anda silebilecek miydi? Müslümanlar, Kendilerine geçmişte yaptığı bütün zulümleri ve düşmanlıkları o şehadet kelimesiyle beraber bir anda unutacaklar, kalplerini ona açacaklar ve onu bir kardeş gibi kucaklayacaklar mıydı? Gizli bir kötülük ve kötü bir suçu alet olarak getirilmiş kılıcı böyle gözlerinin önünde hala parlarken bunların hepsi unutulacak mıydı? Şu anda Umeyr'in Müslümanlığından başka hiçbir şey hatırlanmayacak mıydı kötü olarak? Bir anda o Müslümanlardan biri mi olacaktı? İki dakika önce kendisini öldürmek isteyen Ömer bin Hattab radiyallahu anh'a, şimdi çocuklarından ve torunlarından daha sevimli bir kişi mi olacaktı? Bu nasıl olacaktı? Bunları düşündü. Bu nasıl büyük bir dindi? Umeyr radiyallahu anh'ın Müslüman olduğunu ilan ettiği bir anlık doğruluk, İslam'ın bu kadar takdirini, ikramını, mükafatını ve yüceliğini kapsıyorsa, öyleyse İslam gerçekten çok büyük bir dindi. Ve bu dinin kendisine yönelttiği vazifeleri öğrendi harp ettiği kadar karşılığında hizmet etmesi gerektiğini, aleyhine propaganda yaptığı kadar davet etmesi gerektiğini ve Allahu u Teâlâ'nın sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği doğruluk, cihat ve itaat gibi fiilleri Allah'a ve Resûlüne göstermesi gerektiğini öğrendi. Bütün bunları bilerek bir gün Allah Resûlüne geldi ve şöyle dedi. Ya Resûlallah! Ben, Allah'ın nurunu söndürmeye çalışan, sürdürmeye çalışan ve Allah'ın dinine inanmış kişilere çok eziyet eden bir kimseydim. Şimdi bana izin vermenizi istiyorum. Ne olur, Mekke'ye gideyim ve onları Allah'a ve Resûlüne davet edeyim. Belki Allah onlara hidayet nasip eder. Yoksa sizin ashabınıza, Müslüman oldukları için eziyet ettiğim gibi, onlara da müşrik oldukları için eziyet ederim. Ümeyr radiyallahu anh, Mekke'den ayrıldığından beri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek için, Ümeyr'i o yola çıkmaya teşvik eden Saffan bin Ümeyye, Mekke sokaklarında böbürlenerek yürüyor, bulunduğu meclisleri, sevinç ve neşeye boğuyordu. Kalmi ve kardeşleri babasının kemikleri o bedir kuyularında hala sıcacıkken sevincinin ve neşesinin sırrını sorduklarında gururla ellerini ovuşturuyor ve insanlara şöyle diyordu: "Nasıl ve niçin güldüğümü merak ediyorsunuz ha? Birkaç gün sonra haberi gelecek." ''Ve Bedir olayını size, bize unutturacak bir olaya sevineceksiniz.'' diyordu. Her sabah Mekke'nin dışına çıkar, kafile ve karvanlara sorardı. ''Medine'de yeni bir şey oldu mu, var mı?'' Onlarsa ona sevmeyeceği ve hoşuna gitmeyecek cevapları veriyorlardı. Hiçbiri Medine'de önemli bir olayın olmadığını söylüyorlardı. Ama Safvan ümitsize düşmedi. Bilakis kervanları soruşturmaya devam etti. Nihayet bir gün bir grupla karşılaştı ve yine, Söyleyin bana dedi, Medine'de yeni bir olay olmadı mı? Yolcu, Evet evet dedi, büyük bir olay oldu. Söyle, ne oldu dedi sevinçle, yüzü parlamıştı, dünyalar onun olmuştu. Aceleyle, heyecanla adama döndü, ne oldu anlat anlat. Adam, ''Ümeyr bin Vehb var ya'' dedi. ''Evet, o Müslüman oldu. ''Ne dedin sen?'' ''Evet, şu anda orada dini bilgisini öğreniyor, Kur'an'ı öğreniyor'' dedi. Saffan yıkılmıştı. Hani derler ya, dünyası başına yıkılmış, kararmıştı. Kavmine müjdelediği, Bedir Savaşı'nı unutturacak diye beklediği olay, bugün bu yıldırım haberle geldi.'' Ve kendisini zıpkın yemiş balığa döndürdü. Medine'den çıkan yolcu, bir gün Mekke'deki evine ulaşmıştı. Ümeyr, kılıcını çekmiş, savaşa hazır bir halde Mekke'ye dönmüştü. Onu ilk karşılayan, Safvan bin Ümeyye oldu. Onu görür görmez neredeyse saldıracaktı. Fakat Ümeyr'in elindeki savaşa hazır kılıç, onu temkinli davranmaya sevk etti. Ve Ümeyr'e, birkaç küfür vermekle, savurmakla yetindi. Sonra da yoğuna devam edip gitti. Ümeyr bin Veyb, kısa bir süre önce müşrik olarak ayrıldığı Mekke'ye, Müslüman olarak dönmüştü. Oraya, Müslüman olduğu gün, Ömer bin Hattab'ın gösterdiği heybetin benzeri bir heybetle girdi. Müslümanlığını, herkesin duyacağı bir yerde şöyle ilan etti. Allah'a yemin ederim ki, inkârla oturduğum her yere, Müslüman olarak da oturacağım. Küfrün müdafasını yaptığım her yerde, İslam'ı tebliğ edeceğim. Böylece, kaçırdığı fırsatları, bir bir telafi etmeye başladı. Zamanla yarışıyordu. Hayatı kötülüklerle geçtiği için, O, geçen hayatındaki yaptığı kötülüklerden, kat ve katının iyilik olarak yapmalıydı. İslam'ı gece gündüz, açıktan açığa tebliğ etti. Kalbindeki iman, ona güven veriyordu. İnsanları iyiliğe ve hayra davet etti. Birkaç hafta sonra, Ümeyr bin Vehb vasıtasıyla hidayeti erip, İslam'a girenlerin sayısı, akla gelebilecek bütün tahminlerin üstündeydi. Ümeyr radiyallahu anh, onlarla uzun ve göz alıcı bir kafileyle Medine'ye doğru yola çıktı. Yolculukları esnasında geçtikleri çöl, bu adama karşı dehşet ve hayretini gizleyemiyordu. Az önce Medine'de, Peygamber'i öldürmek üzere kılıcını taşıyarak geçmişti. Sonra Medine'den dönerken, Geldiğinden farklı bir yüzde buradan geçmiş Mekke'ye gitmişti. Sevinçli, devesinin üstünde Kur'an okuyordu. Şimdi yine aynı kişi, üçüncü defa buradan geçiyordu ve bu kez, müminlerden oluşan uzun bir kafilenin başındaydı. Vadi, La ilahe illallah ve Allahu ekber sesleriyle çınlıyordu. Gerçekten, büyük bir haberdi. Bütün gazalarda ve savaşlarda sürekli Efendimizin yanında yer alan Kureyş'in şeytan denilen adamının haberi. Allah'ın dinine olan bağlılığı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyadan göçmesinden sonra da artarak devam etti. Mekke fethedildiği gün, Umayr, Arkadaşı ve yakını olan Saffan bin Ümeyye'yi unutmadı. Artık Efendimizin doğruluğunda, peygamberliğinde hiçbir şüphe kalmadığından Saffan'a gitti. İslam'ı tekrar anlattı ve onu İslam'a davet etti. Ancak Saffan'ı cidde istikametinde doğru yolculuğa hazırlanmış buldu. Oradan gemiye binip Yemen'e kaçacaktı. Saffan'ın bu durumunu görünce Umeyr'in yüreği parçalandı. Onun arkadaşıydı. Bütün imkanları kullanarak onu şeytanın elinden kurtarmaya azmetti. Hemen Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın yanına geldi. Ey Allah'ın Nebisi! Saffan bin Ümeyye kavminin efendisidir. Senden kaçıp canını kurtarmak için denize açılmak üzere. Allah'ın salatı senin üzerine olsun. Ne olur ona biz dokunulmazlık ver. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verdim buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, bana senin emanını anlayabileceği bir belge verir misin deyince Mekke'ye girerken başında olan sarığını verdi Efendimiz aleyhisselam. Bundan sonrasını Urve bin Zübeyre bırakalım radiyallahu an. Bakalım bu gelişmeleri kendisi nasıl anlatıyor? Umeyr sarıkla beraber yola çıktı. Saffan gemiye binmek üzereyken ona yetişti. Ey Saffan dedi. Anam babam sana feda olsun ne olur Allah'tan kork. Allah'tan kork. Canını niye tehlikeye atıyorsun? İşte Resulullah Efendimizin eman belgesi. Onu sana getirdim. Saffan yazıklar olsun dedi. Benden uzak ol benimle de konuşma. Ey Saffan! Muhakkak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanların en faziletlisi, en çok iyilik yapanı, en yumuşak davrananı ve en hayırlısıdır. Onun izzeti senin izzetin, onun şerefi senin şerefindir deyince, Safvan, ben canımdan korkuyorum dedi. O bu korkuya gerek kalmayacak kadar şefkatli, cömerttir deyince, Saffan kabul etti. Onunla beraber geri döndü. Efendimizin huzuruna çıktı. Bu, senin bana eman verdiğini iddia ediyor dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Doğru söylüyor buyurunca, Bana Müslüman olup olmama hususunda düşünmem için iki ay süre ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de 4 ay süreyle serbestsin buyurdu. Safvan kısa bir süre sonra Müslüman oldu. Onun Müslüman olması da Ümeyr'e sonsuz bir mutluluk verdi. Böyle insanların İslam'la müşerref olmasına vesilelerle hayatı devam etti. Doğruluktan ayrılmadı. Ümeyr bin Vehb radıyallahu an Allahu Teala'ya doğru olan hayırlı yürüyüşünü Allahu Teâ'nın kendisiyle insanları sapıklıktan kurtardığı ve karanlıklardan aydınlığa çıkardığı en güzel peygamberin izine uyarak tamamladı ve bu dünyadan herkes gibi ayrıldı Allah Allahu Teala ondan razı olsun Selam olsun ona ruhuna hediye göndermek üzere Bir Fatiha-i Şerife ve 3 İhlas-ı Şerife hediye edelim. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim.